أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن استقر حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtasatuha ve kulle muhtasetin bid'a ve kulle bid'atin galale ve kulle dalaletin finnar 19. hal tercümesi Ahmet bin İsa et Tüsteri Bukhari ve Müslim'i işaret etmiş Zehbi. Duman bin İsmail'den ve Mısırlılardan rivayette bulunmuş Sikatun Septun diyor Muhasır olan Yahya bin Ma'in onu yalancılıkla suçladı ve aşırı gitti diyor Zehebi bilakis o sadık ve mutkindir diyor Zehebi'nin sözleri böyle Ahmet bin İsa Tüster'i e, hafızdır Mısırlıdır Tüster'e e, nispede edilmiş künyesi Ebu Abdillah nisbesi el askeri 243 senesinde vefat etmiş Bukhari ondan rivayette bulunmuştur fakat tek kaldığı bir rivayette bulunmamış Müslim onunla iticac etmiş Hedyus Sari'de aktarıldığına göre İbn-i Vebb'den Duman bin İsmail'den ve başkalarından rivayette bulunmuştur kendisinden de Ebu Züra Ebu Hatim Abdullah bin Ahmet ve İbrahim el Harbi rivayette bulunmuşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selamun Nesai onun hakkında leysebihi be demiş. Sakınca yok demiş. İbni Hacer e, ona ancak işitme iddiasından dolayı karşı çıkılmıştır. Yalancılıkla itham edilmemiştir. Aleyküm selamun aleyküm. hadis uydurmakla durmakla itham edilmemiştir. Hadislerinde münker olan bir şey yoktur demiştir. Et tehsipte. Yine e, Nesai tehniyetine rağmen onunla hüccet getirmiştir diyor. Yani mesai müteşeddit olmasına rağmen onunla hüccet getirmiştir diyor. Zehebi mizamda şöyle demiş. Sahih sahipleri onunla hüccet getirmişlerdir. Onun Münker bir hadisini göremedim ki burada aktarayım. Yani mizanda normalde e, zayıf görülen ravilerin kendisine yüklenildiği, yani hangi rivayetten dolayı yüklenildiğine dair örnekler zikreder. Burada diyor ki onun münker bir rivayetini göremedim ki burada zikredeyim diyor. Evet, e, Ebu Davud Yahya bin Mayin'den e, şöyle dediğini rivayet etmiş. Allah'a yemin ediyordu onun, yalancı olduğuna dair. Yani Cer Ebu şey Yahya bin Mayne onun hakkında. Ebu Zura Müslime e, onun hadislerini tahric etmesinden dolayı karşı çıkmış. Yani bütün hadisleri tahric etmediğinden dolayı. Yani onun karşı çıkışı böyle. Niye sadece bazı hadisleri gibisinden? Ebu Hatim şöyle demiş. Denildi ki, bana denildi ki Mısır'da o Mısır'a gelmiş ve İbn-i ile Mufattal bin Fudale'nin kitaplarını satın aldı. Yani bana böyle söylenildi diyor. Yani kendi rivayet olmadığı halde satın aldığı kitaplardan rivayet ettiği gibisinde böyle bir cerh zikrediliyor. Hatibül Bağdadi <gülüyor> e, Ahmet bin İsa hakkında eleştiri yapanı görmedim diyor. O hüccettir kendisiyle, hadisiyle hüccet getirmeyi, terk etmeye gerektirecek bir şey yok onda diyor. Netice olarak bu sikadır. E, hakkında söylenenlere itibar edilmez. Bunun sebepleri ise şöyle. Yahya bin Mayin'in onu yalancılıkla suçlaması ve bu konuda alimlere muhalefet etmesi e, itibara alınmaz. Çünkü e, Yahya bin Mayin onun muasırıdır. Muasırın muhasırına yaptığı eleştiri eğer başka alimlere de muhalifse böyle bir eleştiri kabul edilmiyor. İkincisi Ebu Hatim'in sözü de hadisinin reddedilmesini gerektirmez bu söz tek başına. Çünkü o kıyleli yani bana denildi ki diyor Mısır'da bana böyle söylendi diyor. Bunu kim söylemiş belli değil. Kıyleli yani pek çok ihtimaller bulunduğu için böyle bir cer kabul edilmez. Ee, Ebu Züra'nın sayh Müslim'e genel olarak, sayh Müslim'e yönelik e, tenkidine gelince, e, Müslim bazı insanların bazı hadislerini almış, bazılarını terk etmiştir. Yani bu konuda tamamen mazurdur. Çünkü Müslim'in gayesi sayh olan bütün hadisleri toplamak değil. Yani böyle bir maksadı yok zaten Müslümin. Aleyküm selam Yine Ebu Hatim bizzat kendisi Ebu Züra o da Ahmet bin İsa'yı Tüsteri'nin hadislerini tahric etmişler. Rivayet etmişlerdir. Yani e, Cerh ve Tadil kitabında mesela. Ebu Hatim'in kitabında e, bu var. Evet. El Kaşif'te Hebi ne demiş başka eserlerinde? Hüccetsiz olarak eleştirildi demiş El-Kâşif'te. Mughni'de Sika demiş. i̇bn Mayn onu e, yalancılıkla suçladı ve israf etti yani aşırı gitti demiş. Mizanda tevsikiyle amel edileceğine işaret etmiş. Ve, e, ve huve muvattak yani o sıka görülen birisidir demiş. Sikalar arasında zikretmiştir. Buhar ve Müslümanla ihticac etmiştir. Sıkadır diyor. Onun hakkında bir gevşeklik bilmiyorum. Yahya bin Mayin'in kezzab sözüne ve Ebu Züra'nın gamzine yani o eleştirisine itibar edilmez demiş. Başka? Evet. Söylenecekler bunlar. Yani Yahya bin Mayin tek. Cerheden diğerleri onu sikas mertebesinde, yani müteşeditlerden olan ne sahibiyle leysebihi es diyerek, tadilin üçüncü mertebesiyle niteliyor. Yahya bin May'nin kavlini de işte e, muasır olması sebebiyle kabul etmiyorlar. Çünkü rivayet olarak da metinlerinde de münker hiçbir şeyi görülmemiş. Kimsenin böyle bir şeyi yok, Tespit yok. 20. tercüme Ahmet bin el Furat, Ebu Mesud el Razi el Hafız yani hadis hafızlarından Ahmet bin el Furat, Ebu Mesud el Razi Ebu Davud'u işaret etmiş dalil işaretiyle diyor ki Kale İbni Ukte İbni Ukde dedi ki Semitü Abdirrahman ebn-i Khiraş Yahlifü ennehu yukezzib. Yani Abdurrahman bin Hiraş'tan işittim diyor İbni Ukt'e, onun yalancı olduğuna yemin ediyordu. Kultu diyor, zehebi benderim ki belhu ve imamun. Bilekse o sikabir imamdır diyor. Burada şuna dikkat edin, İbni Ukt'e de Abdurrahman bin Hiraş'ta, yani dedesine nispettir bu. Abdurrahman bin Yusuf bin Hiraş ismi. İkisi de Şia'dır, Rafazi'dir bunların. Yani onların cerhine itibar edilmez. Abdurrahman bin Yusuf bin Hiraş müteşeddit münekkitlerden de kabul edilir. Ama rafızidir. Onların, yani sabiye söyleyen bu insanların e, şeyiyle e, yani bu bidatçilerin sözüyle cer sabit olmaz. Bu yüzden Zehebi bilakis o Sikabir imamdır diyor. Evet. Ahmet bin Furat hakkında e, 258 yılında vefat etmiş. Ebu Usame'de. Ebu Usame, Hammad bin Usame'dir ve Hüseyin el-Cufi'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Ebu Davud ve Cafer el-Firyabi ve daha başkaları rivayette bulunmuşlar. İbn-i bu aktarılan sözü dışında Ahmet bin el-Furat hakkında hiçbir cer söz konusu değil. Ee, İbn-i de, İbn-i Hıraş'ta ve Bidatçı diller. Zehebi hatta El-Kamil kitabına yani mizanı El-Kamil'den iktisar ettiği için, yani onun üzerine bir çalışma olduğu için İbn Nadîyi çok çok eleştirmiştir. Abdurrahman Yusuf bin Hiraş'ın tenkitlerini aldığından dolayı. Neticede bu Sikadır. Bidatçı'nın, sahabeyi söyleyen bir Bidatçı'nın bu konuda şahitliği kabul edilmez burada. Evet. Mizanda Zehebi El Hafizun el hafiz mussıkatun. Sıka bir hafız demiş ve tefsik ilameleri için işaret etmiş. El Mugni de yine hafızun sıkatun demiş. Eee sıkalar arasında zikretmiş ve espat esbat olan, set olan imamların büyüklerindendir. İbn Hirâş'ın onun hakkında kasten yalan söylüyor şeklindeki sözüne itibar edilmez diyor orada da. 21 Ahmet bin Muhammed bin Eyyub El-Megazi sahibi Megazi'ye dair meşhur bir eser sahibi Ahmet bin Muhammed bin Eyyub bunun hakkında Zehebi'ne demiş yani kütübistlerden herhangi birine işaret etmemiş Saduk demiş İbn-i Mayno'nun hakkında eleştirdi bulundu Ebu Hatim dedi ki Ebu Bekir bin Ayyaş'tan Münker rivayetleri var Ahmet bin Hanbel'de onda sakınca yok. La be'se bih demiş. Ahmet bin Muhammed bin Eyüp, Ebu Cafer el-Verrak el-Bağdadi, el-Megazi sahibi. Bu Megazi'yi İbrahim bin Sa'd'dan almıştır. 228 yılında vefat etmiştir. Ebu Bekir bin Ayyaş'tan ve İbrahim bin Sa'd'dan rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ebu Davud bir hadis. Ezan babında tek bir hadis rivayet etmiş. Yukarıda işaret etmemiş. Yani Ebu Davud'un rivayette bulunduğuna işaret etmemiş ama Ebu Davud'un tesipte aktarıldığına göre bir rivayeti var bu raviden. E, İbrahim el Harbi, o verrak idi, sikadır. Şayet o yalan söylüyor desem bu güzel olmaz diyor. Yani Verrak nüsha yazan kişi deniliyor. Yani Varaka'dan geliyor. Sayfa demek Varak. Yani sayfa yazcısıydı. Verraka'dı diyor. Sıkadır diyor. Şayet ona yalan söylüyor denilse bu güzel olmaz diyor. Yani bir nevi teşvik ediyor onu. Ahmet bin Hambel onu bir gerekçeyle reddeden birisini bilmiyorum diyor. Yani gerekçesi yok. Reddedenler varsa da gerekçesi yok demek istiyor. Yine Ahmet onda sakınca yoktur demiş. La ve demiş. Osmanet Darimi Ahmet ve Ali ibnül Medini onun hakkında güzel konuşuyorlardı diyor. İbn-i es et zikrediyor ve bazen dedesine nispet edilir. Yani Ahmet bin Eyyub diye de zikredilir diyor, dedesine nispetle. Evet, eleştirenlere gelince İbn-i yani İbrahim bin Sa'dan Megazi rivayet etti, bundan dolayı kendisine karşı çıkıldı ve Ebu Bekir bin Ayyaş'tan Münker rivayetleri var demiş. Bununla beraber diyor i̇bn Adi bütün bunlara rağmen o Salihül hadistir, metruk değildir diyor. Yani tek kaldığında zayıf ama takviyeye elverişli o, o manaya kullanıyor bunu. Yakup bin Şeybe de hadis hesabından değildi. O ancak bir verraktır. Yani bir e, yazmacı. O sadece yazıcıydı diyor. Hadis hasabından değil diyor. İbrahim bin Cüneyt Yahya bin Mayin'den o kezzap o bir yalancıdır dediğini rivayet etmiş. İbn-i Hatim diyor ki, babamın şöyle dediğini işittim. Ahmet bin Hambel onda sakınca yoktur diyordu. Yahya bin Mayin ona yükleniyordu. Ve ketebe anhu. Ve ondan yazdı diyor. Ondan yazdı derken babasını mı kastediyor? Yoksa Yahya bin Mayin'i mi kastediyor? İfade kapalı burada. Hangisini kastediyor bilmiyorum ben. Cerve Tadih'i de böyle demiş. Netice olarak i̇bn Ma'in'in ona yalanlaması, yüklenmesi Aşırılık bu konuda tek kalmıştır diğer imamlardan, Cerfet Adil imamlarında. Yani diğer imamlar tanıyorlar, tefsik ediyorlar. i̇bn Mayim burada tek kalmış. Ee, kitap nüshasına gelince, yani Megazi kitabının nüshası, istinsağına gelince e, bu bizim duraklayacağımız bir mesele. Yani bunu... O şeyden, İbrahim bin Saab'dan Fadıl bin Yahya bin ile beraber işitmiş. Ona gelirmiş ve tasih edermiş. Yani bu rivayet ediliyor. Tesbihül Kemal'de böyle aktarılıyor. Ebu Bekir bin Ayyaş'tan Fadıl bin Yahya'nın rivayet etmediği hadisler rivayet etmiş. İşitmiş. Olur. Yani bu işte yani eleştirilecek bir şey değil yani. Bu olabilir. Aleyküm selam. Da. İşte böyle bir şey de mesela Fadıl bin Yahya'yla ikisi dinliyorlar yani. Ee, şimdi bazı rivayetleri sadece bu rivayet ediyor. Muhammed bin Eyüp rivayet ediyor. Fadıl bin Yahya rivayet etmiyor. O rivayet etmeyince bunun rivayetlerine işte tek kaldığı için karşı çıkıyorlar. İşte burada da gerekçe zikrediliyor. O tasih için ondan ayrı olarak giderdi. Yani bu normal bir şey. Hocam tarihçilere bir hoş bakmıyız, rivayet yani konusunda, kendisine yaklaşacak mısın, O var, evet, megazi meselesinde. Megazi yazarlarının kendilerinden dolayı değil, rivayet ettiklerinde işte e, sayı zayıf ne varsa aktardımlarından ötürü olur. Yani manage, manage kimden rivayet ettiklerini önemsemediklerinden. Aleykümselamün aleyküm. Yani burada zahir olan Ahmed bin Hanbel rahime olan sözü. Yani e, o kuvvetli değildir. Reddedilmesini gerektiren bir açık bir gerekçe yoktur. Ve münker rivayetleri vardır. Yani karışık rivayetleri vardır. Doğrusunu Allah bilir. Muğni'de Saduk Yahya bin Maynun'u gevşek, zayıf bulurdu. Leyenehu ifadesini zikrediyor. Mizan'da Saduk, kendisinden Ebu Davud ve insanlar rivayette bulundular. İbni Maynun'u gevşek gördü. Ahmet ve Ali ibnül Medini onu övdüler diyor. Ve kendisinin Münker rivayetleri vardır diyor. el de Vustek diyor. Yani sıha görüldü. Yani Zehebi'nin bu tercihlerinde, yani kitaplar özellikle el bu tip ibareleri var tefsikine katılmadıklarında şey. wusik yani sika görüldü diyor. Eğer sika oluşunu kendisi de kabullenmişse sikatun diyerek net söylüyor bunu. Evet. Meçhulüye şey yapıyor değil mi hocam? Katılmadıkları. evet. sika. Şimdi 22. madde Ahmet bin Muhammed bin Hanbel el-İmam. Ahmet bin Muhammed bin Hanbel Şeybani İmam Ahmet yani. Bukhari, Müslim, Ebu Davud diye işaret vermiş. Ve diyor ki Septun hucetun. Yani sallallahu aleyhi tevsikin birinci derecesinde hucet. Leyne tun ba'dunnas leyne Herhalde istisna sahtası var. Ta değil de ha olacak. Bazı insanlar İbrahim bin Sa'tus'ta onu gevşek buldular. Diyor bu kadar. Sonra diyor ki Felem yertevit ile herhangi bir kimsenin onu gevşek bulmasına iltifat edilmez, bakılmaz. Eee kelam ba'd Ahmed. Men Yani İmam Ahmed'ten sonra eleştirilen kim kurtulacak? Diyor böyle bir tahçüp ifadesiyle söylüyor. Burada bazı insanlar onu gevşek bulduğu sözü şuna işaret e, Mizanul ül İtidal'da aktarıldığına göre Cafer bin Meymun Es-Sai şöyle anlatmış. Affan yani Affan bin Müslim Ali İbni Medini, Ebu Bekir bin İbni Şeybe yani Musa'nın Nef sahibi ve Ahmet bin Hanbel. Bunlar hepsi bir aradayken Affan demiş ki 3 kişi 3 kişiden dolayı zayıf görülür. Ee, bunlar da Hammad konusunda Ali yani Ali İbnül Medini İbrahim Bin Sa'd hususunda Ahmet Bin Anbel Şurek konusunda Ebu Bekir yani İbn Ebi Şeybe böyle diyor bu üç kişiyi sayıyor. Bunun üzerine Ali dedi ki yani Ali İbnül Medini dedi ki şube konusunda da affan zayıftır. Yani sen de şube konusunda zayıfsın ee, diye böyle bir e, mükeleme zikrediliyor. Burada Allah halif yani bazı yerlerde gördüğüm kadarıyla İmam Ahmed'in İbrahim bin Saat'us'undaki meselesi ona hecir uygulamasından dolayı. Yani tam ayrıntıları bilemiyorum artık. İbrahim bin Sa'da hecir uygulamış. Nitekim Yahya bin Ma'ine de uygulamıştı. Bu fitne mihen olaylarından dolayı gereken tavrı takılmadığından ötürü belki bu yüzden böyle bir şey söyleniyor. Yani ona hani fazla gidip gelmediğinden işte e, ondan rivayet pek şey görmediğinden e, tasvip etmediğinden olsa gerek. Bu eleştiri böyle bir şey. Yoksa Ahmet bin Hanbel imamdır. Ee, İbrahim bin Sa'd'dan, İbn-i Abdurrazak'tan ve pek çok kimseden rivayette bulunmuştur. 241 yılında vefat etmiştir. Kendisinden de Bukhari, Müslim, Ebu Davud Ebu ee, başkaları da Buhari'den Bukhari vasıtasıyla Ahmet bin Abdil'den rivayette bulunmuşlardır. Ee, İmam Huccet Bila niza yani tartışmasız olarak hucce bir imamdır. Ee, Zehebi Şeyhül İslam ve Seydül Müslim'in fi kendi zamanında Müslümanların efendisi Şeyhül İslam Hafız Huccet diyor. Onun durumu gayet açıktır uzatmaya gerek yoktur. Evet. Burada şunu da söylemek gerekir. Bir ayrıntı bu Ömer bin Ahmet el Cevheri'nin yani bu Cafer bin Meymun Es-Saghi'den rivayette bulunan Ömer bin Ahmet el Cevheri'nin görüşüymüş. ve nedenmiş? İmam Ahmet İbrahim bin Saad'ın vefatından önce doğmuştur. Yaklaşık 20 sene kadar önce. Ee, Ahmet 164 senesinde doğduğu zaman İbrahim 183 yılında veya 184 yılında vefat etmiş. Yani eleştirinin sebebi bile tam olarak net değil burada. Tabakat sayı bir bin Saat'ın mı? Hayır. O Muhammed bin Saat. Bu geçen bahsettiğimiz Abdurrahman bin Alf'ın zorunlu olansa İbrahim bin Saat. Evet. Ee, burada herhalde fazla süre gerek yok İmam Ahmet hakkında. Hucet İmam. 23. Ahmet bin Yezid el el Ver Vertennis, Buhari işaret etmiş ve demiş ki, Fulayden ruvata bulundu. Ebu Hatim onu zayıf gördü ve başkaları kuvvetli buldu demiş. Zehbi. Bu Ahmet bin Yezid bin İbrahim bin El Vertennis. Ebu Hasan El harrani İbn Ban Sıkatta zikrediyor Ahmet bin Yusuf bin Yezid diye. Demek ki Yezid dedesi oluyor buna göre. Dedesine nispet edilmiş. Aslı Ahmet bin Yusuf bin Yezid. Bukhari'nin tek bir hadisi var ondan. O da mutabat olarak alamatün nübüvve bölümünde Hediyus böyle zikrediyor. Bukhari diyor i̇bn Hacer, Bukhari bununla karşılaşmış ve Tarihte ondan rivayette bulunmuştur. Onun hadisini daha iyi bilir. Allah en iyi bilendir diyor i̇bn Hacer. Yani onunla karşılaşmış. Yani şeyhi olur diyor. Onun durumu daha iyi bilir diyor. Huleyh bin Süleyman'dan ve Züheyr bin Muaviye'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Feyt bin Süleyman ve Muhammed bin Yusuf el Beykendi rivayette bulunmuşlar. İmamların sözlerine gelince İbn-i Hacer ve <gülüyor> Mesleme diyor. Yani Mesleme bin Kasım el-Endülüsü'yi kastediyor. Endülüs'ün imamlarından. O onu sika gördü diyor. i̇bn ee, İbn İban zikretmiş ve onun hakkında yugrib yani garip, tek kaldır rivayetleri var demiş. Ve semahu Ahmet bin Yusuf bin Yezid bin İbrahim, Ebul Hasan el-Harrani ismini de böyle zikretti diyor. Ahmet bin Yezid değil de Ahmet bin Yusuf bin Yezid bin İbrahim diye zikretti diyor eleştirenlere gelince Ebu Hatim ben kendisine yetiştim o hadiste zayıftır demiş. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Bukhari'nin mutabat yoluyla bile olsa ondan rivayette bulunmuş olması ve Mesleme bin Kasım'ın tefsiki buna işte İbn-i tefsikini eklersek bu ravi sadece Ebu Hatim zayıf görmüş. Ebu Hatim'i de müteşedditlerden biliyorsunuz. Bunun bir Kavi mertebesinde olduğu söylenebilir. Yani hafza bakımından eleştirdiği Ebu Hatim'in söylenebilir. Bunun hakkında fazla bir yani Burabi hakkında fazla bir malumatımız da yok bunlar dışında. Netice olarak yani saduhun Yuhdiy veya leysel-i kavi. Yani bu tek kaldı bir hadis zayıf. Hasen olmaya elverişli ama zayıf. Mertebesinde. Yani metne bakar. Metindeki muvaffakat veya münkerliğe bakar. 24. El-Ahvas bin cevap Müslim ve Nesai'ye işaret etmiş. Yunus bin Ebi İsak ve başkalarından bulmuş. bulunmuş. Yani Ebu İshak'ın oğlu oluyor bu Yunus. Ondan ve başkalarından. Saduktur. İbn-i Mayin Leysebidak demiş. O kadar da değil demiş yani. Fazla hafif bir cer de bulunmuş. Yani bu işin pek ehlinden değil. Pek sağlam değil manasında bu. Evet, El ahfaz bin Cevap, Ebu Cevap künyesi. Yani demek ki babasının ismini oğluna vermiş. Ebu Cevap, Abdübbi El Kofi. 211 senesinde vefat etmiş. Yunus bin Ebi Sahtan, Süleyman bin Karamdan ve başkalarından rivayet bulmuş. Kendisinden İbn Numayri yani Abdullah bin Nümeyr. İbn Medini yani Abdullah. Ali bin İbn-i Mümeddin, Ve Ebu Hayseme rivayette bulunmuş. Ee, i̇mamların bunun hakkında söylediklerine gelince, Ebu Bekir bin Ebi Hayseme Yahya bin Mayin'den Sika dediğini Yani Yahya bin Mayin tefsik ifadesinde de bulunmuş. Başka bir seferinde de Leyse bizâkiril kavi o kadar da kuvvetli değil dediğini rivayet etmiş. Yakub bin Şeybe Yahya bin Mayne'nin Sika dediğini nakletmiş. İbn İbban sikatta zikrediyor ve şöyle diyor. Kane mutqin ve rubema vehne. Yani mutqin sağlamdı, bazen yanılır. Yani İbn İbban bunu sadece bakın zikretmekle kalmamış. Mutqin diyor bir de demek ki bu İbn İbban'ın tefsir ettiklerinde. Yani meşhur olduğu için işte sıfıra saydıklarından değil. Ebu bu Hatim Saduk demiş, müteşeddit olmasına rağmen Saduk demiş. Ee, eleştirenlere gelince işte İbn Ma'in'den gelen nakillerden birisinde o kadar kuvvetli değil demesi var sadece. Başka da bir cer bilmiyoruz. Neticede İbn Ma'in'in cerhi müfesser değildir burada ee, ve. Ee, yine İbn-i bizzat kendisinden gelen o sikadır, sözüne muarızdır bu ifade. Ee, evet. Bu ihtiyaç mertebesindedir. ensika yani mertebesinde mertebesinde Burabi. Zehebi el Muğnide ve el-Kerçi'de saduk demiş. Mizanda sadukun meşhur demiş. Böyle. Yani, Burabi aklında da netice bu. 25. Aleyküm selamun aleyküm. Usame bin Hafs. Bukhari. işaret etmiş. Zehebi. Sadukun Nukillun. Yani az rivayet eden Saduk bir ravi. Semi'a Ubeydillah bin Ömer. Ubeydullah bin Ömer'den yani Abdullah bin Ömer'in torunundan e, işitmiş. Aleyküm selamun aleyküm. Dafehu'l esdi sadece ezdi, zayıf saymış. Sebebinin ahalettikleri bunlar. Usame bin Hafs el-Medeni, nisbesi el-Medeni. Ondan Bukhari tek bir hadis ee, rivayet etmiş. Ondan mutabat yani bir toplulukla beraber, bir cemaatla beraber mutabat halinde rivayet etmiş. Kendisinden Musa bin Ukbe ee, Hişam bin Urve Estağfurullah puravi Musa bin Uhbeden, Hisham bin Nurbeden, Yahya bin Sa'id el-Ensari'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de İbrahim bin Hamza ez-Zubeydi, Muhammed bin Hasan bin Zebale el-Mahzumi ve başkaları rivayette bulunmuşlar. Ezdi'nin zayıf sayması var eleştiri olarak. ezdiği müteşadditlerden ve eleştirileri genellikle kabul edilmeyen birisi. Lalka'yı meçhul demiş onun hakkında. Bukhari tarihinde zikretmiş ve eleştiride bulunmamıştır. İmam Zehebi Ezdi'nin zayıf saymasını zikretmiş ve Lalkai'nin meçhul dediğini de zikretmiş ve İbn-i Acerle Zehebi onun siga olduğunu söylemişler. Yani burada Lalkai'yi tanımamış sadece bu Rabi. Netice olarak Ezdi'nin Cerhi müphemdir burada, kapalıdır. Yine ezdi mutemet değildir. Çünkü e, bu tenkit konusunda kendisi eleştirilmiş birisidir. Yani tenkide hak etmeyen kimse de sedebili. E, Usame yani Usame bin Hafs kendisiyle hüccet getirilecek bir ravidir netice olarak. Evet. el Muğnide ne demiş Zehebi? Thikatun, da'fau lezdi. Vahde, yani sadece ezdi, onu zayıf gördü. Bukhari e, mutabat, bir cemaat ve muhatabat halinde ondan bir hadis rivayet etti demiş. Divanda sika demiş, aynı şeyler söylemiş, ezdi, zayıf gördü demiş. Yine mizanda e, saduk, ezdi gerekçesiz olarak, hüccetsiz olarak zayıf sayı demiş. Ve lalkayı meçhul dedi demiş. Ondan dört sünnen sahipleri rivayette bulunmuştur. Evet. 26. Usame bin Zeyd el-Leysi. Adevi değil, Leysi. Yani bir de Usame bin Zeyd el-Adevi var. O değil de bu el-Leysi olan. Müslim ve sahipleri. Bundan rivayette bulunmuştur. Sehebi diyor ki, Saduk Kaviyul Hadis. Hadiste kuvvetli, yani hapsası kuvvetli. <gümüz> e, Müslümin ihrracı hadiyet İni ve anu Müslim i̇bn İni vehbin bu raviden yaptığı rivayetleri çokça zikretmiş bundan hüccet getirmiş Velerkin Etara şevahit ve mutabat diyoruz <gümüz> Hebi yani tek kaldığı değil de şahit ve mutabat olarak getirmiştir Zahiren Nehu fikatun inde Müslim yani Zahir olan o ki müslüme göre bu ravi Kadır Nesai ve başkalarda Leysebilil Kavi demiş. Nesai kuvvetli değil demiş. Böylece Zeheb'in aktardıklarından sadece Nesai'nin ve hafıza yönünden bir eleştirisini görüyoruz müteşeditlerden olan. Evet. Bukhari'de Tarihül Kebir'de bundan rivayette bulunmuş. Usame bin Zeyd, Ebu Zeyd Künyesi, Elleysi Mevlahum, yani Leislilerin azatlı bir kölesiymişti. O yüzden Leys'e nispet ediliyor, Leys kabilesinden. Medinelidir. 153 senesinde ifade etmiştir. Bukhari, sahinde onunla şahit getirmiştir. Yani huccet değil, şahit getirmiştir. Edeb-ül Müfret'te rivayette bulunmuş. Ve diğerleri, yani dört sünnen sahipleri de ondan rivayette bulunmuşlardır. Bu Tehzibül Kemal'de Mizzin'in söyledikleri bu yani Bukhari'nin istişat ettiği sözü Taus'tan Zühri'den İbn-i Nafi'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Zeyd bin el-Hubab Ubeydullah bin Musa ve El-Kattan yani Yahya bin Said El-Kattan rivayette bulunmuşlar. İmamların onun hakkında çeşitli lafızlarla tevsik lafızları var bir toplulukta hafıza cihetinden eleştirmişler, gevşek bulmuşlar. Fakat kitabeti sahih, yani yazıyla rivayetleri sahih bulunmuştur. Netice olarak müteşedditlerin aleyküm selamünaleyküm yoluyla gidersek, yani müteşedditlerin gözüyle bakarsak bu saduhtur Eğer Hafızasından rivayet ederse hata eder. Fakat yazıyla rivayetinde sahihtir. Yani bu Sika mertebesinde bir ravi. Evet. Zehebi başka eserlerinde ne demiş? El-Mughni'de Saduk'tur. Yanılır demiş. Yahya el-Katta'nın onun hakkında sözleri ihtilaflıdır. Yani bir sıkadediğine dair, bir zayıf görününe dair. Yahya el Kattan da müteşedditlerden biliyorsunuz. Yahya bin Said el-Katta'nın. El-Kaşif'te ee, el ve mizanda bir hükümde bulunmamış hebi Divanda da Saduk Fihileyin Yester veya Yesir. Yani kendisinde az bir gevşeklik var. Ama saduktur diyor. Evet. Ya, ya bir evgâhtan o zaman rivayetle bulunmuş dediniz mi? O sıkı olmayanlar rivayet etmedi değil mi? mi? İşte ondan gelen görüşler ihtilaflı. İhtilaflı o zaman bir tarafı Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Sonradan terk etmiş olabilir ondan rivayeti. Yani önce rivayet etmiş, sonra terk etmiş veya önceki kabulleşmiş rivayet etmeye başlamış. Yani her ikisi de mümkün, ihtimalli bunlar. Evet. Nesai'nin söylediğini aktardık. Burada bir dipnot düşünmüş. Nesai ve başkaları leysebil kavî. Diye aktarıyor diye, böyle dediler diye, Zehbi böyle demişti. Burada bir dipnot düşülmüş şehraciğin notu diyor ki, e, anladığım kadarıyla bu bir vehimdir diyor. Nesai Nesayinin Leysebil Kavi dediği Usame bin Zaid bin Eslemdir diyor. Duafa ve Metrokin kitabında da böyle geçiyor diyor. Emel, lütfi kabləhum bin Zayt, qalın nesayrı ve anhus fi aneservi, leysa bi sika, lalıhu, lıkurbi hima, fi kitap, hattıse intikal intikal el basar, yani göz yanılmaz sebebiyle diyor. Bunlar işte peş peşe gelen isimler olduğundan biri diğerine şu olmuş olabilir diyor. Nesayi leyse bil qavi kelkamil ibnadi mizan tesip tesip tesi ve gayrih vallahu alem diyor. Yani buna göre bu dipnotu düşene göre Nesai leyse bil qavi değil leyse bi demiş oluyor. Yani Usame bin Zeyd bin Eslem'le Usame bin Zeyd el-Leisi'yi birbirine karıştırmış. bu nakli yapan diyor. Yani istin istinsahttan dolayı belki bir karıştırma var diyor burada Zeheb'in yandığını iddia ediyor. Son Bugünkü son ravimiz 27. Esbat bin Nasr. Müslim ve dört sahiplerini işaret etmişti hebi ve Süddi'den ve başkalarından riayette bulunmuştur. Genelde Süddi'nin rivayetleri bundan geliyor zaten. Esbat bin Nasr'dan. Ee, i̇bn Mayin Sika gördü, Ebu Naim zayıf gördü, Nesai Leysabil Kavi dedi. Zehebi'nin nakilleri bunlar. Esbat bin Nasr el-Hemedani, Hemedanlıdır. Künyesi Ebu Yusuf'tur. Ebu Nasr da denilmiştir. Kufelidir. Yani hem Hemedan'a hem Kufi'ye nispet edilmiştir. Bukhari, İstiska kitabında tek bir hadisini muallak olarak rivayet etmiş ondan. Ve huve hadis münker. O da münker bir hadis. Yani Bukhari'nin muallak olarak zikretti bu hadiste münker bir hadistir deniliyor. et de. Ee, başkaları, yani dört sahipleri rivayette bulunmuştur. Bukhari yine edebil ül müfredde rivayette bulunmuştur. Müslim Fadail kitabında, sahihinde ondan rivayette bulunmuştur. Kendisinden şey, e, bu İsmail Es-Süddi'den, yani Süddi el-Kebir'den rivayette bulunmuş. Cabir el-Cufi'den rivayette bulunmuş. Ve Simak bin Harf'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Yunus bin Bukeyr, Maliken Nehdi, Abdullah bin Salih el-Icli rivayette bulunmuşlar. Tevsik edenler İbn-i Mayn olduğunu söylüyor. İbn-i Hibban zikrediyor. Ebu Nuaym kendisinden gelen iki rivayetten birisinde onda sakınca yok demiş. Musa bin Harun onda sakınca yok demiş. Bukhari tarihin, tarihul evsatta saduk demiş. Eleştirenlere gelince Ebu Naim hadislerinin, rivayetlerinin geneli isnaplarıyla oynanmış. Ters yüz edilmiş, değiştirilmiş rivayetler diyor. Sakıt rivayetler diyor. Yani Ebu Naim'den iki rivayet geliyordu. Birinde sakınca yok diyor. Birinde böyle demiş. Tevakkufa fihi Ahmet Ahmet onun hakkında durakladı görüş belirtmedi Nesai Leyse Bilkavi demiş Es-Saci yani Yahya bin Zekeriya Es-Saci Ebdua Fada zikretmiş ve demiş ki Tabi olunmayan Simah bin Harttan tabi olunmayan yani bunun tek kaldı hadisler rivayet etmiş İbn-i de bir seferinde Leyse bir şey demiş yani yukarıda tefsikini nakletmiştik bir seferinde de bir şey değildir demiş. Ebu Züra Müslim'e Esbat bin Nasr'ın hadisini tahric etmesinden dolayı karşı çıkmış. Ebu Züra'nın karşı çıktığı uslardan birisi. Müslim'in Esbat bin Nasr'dan rivayetleri. Netice olarak hıfsı bakımından kendisinde bir zayıflık oldu anlaşılıyor. Ezber bakımından. El-esbat sept olan kimselere muvafık olduğu zaman hüccettir. Müslim de ondan rivayetlerini bu şekilde kullanmıştır. Yani ondan hüccet getirirken böyle. İnnemâ makultu sahih, innemâ etkaltu min hadisi esbat ve katan. Yani burada diyor ki, Babbin nasıl hakkında yani espat derken burada ismi sin ile espat dediğimiz yani tadil lafzı olan sept espat yani sept olan raviler o Peltekse ile ondan karıştırmayın espat diye okudum sırada ee, Müslim şöyle demiş ben buna ancak sahih dedim ee, onun hadisini yani espatın hadisini ancak Katan'la beraber, Ahmet'le beraber yani Sikalar'la skal beraber yaptığı rivayetlerinle birlikte aldım. Yani demek tek başına hüccet getirmediğinde böyle söylüyor. Ee, evet. Yani tek başına kaldığı zaman şüpheli. Aleyküm Sayın Vurantılar. Esbat bin Nasır tek kaldığı zaman şüpheli. Şunu söyleyeyim. E, Elbani ve müteakhirun ile yani müteakhirun dediğim ilk müteakhirunlar da dahil. Zehebi olsun, İbn-i olsun, Iraki olsun. Yani hadis tasihinde bulunan imamlardan Elbani'de dahil olmak üzere espatın rivayetlerini tek bile kalsa Hasan derecesinde görüyorlar. Yani onlar böyle değerlendiriyorlar. Evet. Hocam nerede neredeyse teslim eden bir ifade yok gibi. Hani teslim eden de zaten şey demiş. Ardından cerhizliği kullanmak mı? Söz Şimdi İbn-i işte ihtilaflı rivayet gelmiş. Ebu Nuaym zayıf demiş. E, cerhi de aynı hocam şekilde. Hocam, cerhi de aynı şekilde. Bir tek geriye Nesai'nin leysebil kavi sözü kalıyor ki Nesai'de müteşeditlerden olduğu için ağdırmaz yani. Ortada bir durum yani bunun şeyi. Müslüman ihtiyac etmesi var. Müslüman e, muvafık olduğu zaman yani sıkalara muvafık olduğu zaman yani ters düşmediği zaman hucret getirmiş. Yani. Makbul diye mi? Efendim. Makbul diyebilir mi? Yani makbul gibi duruyor. Ukaris tabut demiş mi acaba ben yapacağım. Evet, tarihül tarih vasıta Saduk diyor. Buhar'da dengelilerden, belki de bu yüzden onun bu sözüyle hareket ettiklerinden hasen diyorlar. Evet. Bu, Cevdet burada dediklerinin aynısını söylemiş. Elkerşif'de. Onun hakkında Ahmet bin Hanbel durakladı demiş, divanda da saduh demiş, mizanda hiçbir hüküm vermemişti hebi. Yani demek ki divandaki tercih ile hareket etmiş. Zaten bu, bu kitabı alması da e, sika yani hucut görmesine işaret ediyor zehbin çünkü mentukeli mefi vehu ve muassakun ev salihul hadis. Yani en azından takviye, mutabat ve şevalide, elverişli elberişli mertebesinde gördüğü rabidir. Allah izin verirse bir sonraki derste İshak bin İbrahim Ebu Nasr El Feradisi 28. maddede onu inceleyelim. Subhanakallahüme ve bihamdik ve la ilahe illan tevahdek ila şerikelek ve estağfurke ve tubileyki.